katiteden herkese merhaba. Çağdaş Düşünme ile karşınızdayız. Profesör Doktor Niyazi Kahveci ile birlikte eser program olduğu gibi peki bugün ne konuşacağız? Hümanizmden bahsedeceğiz bugün. Ee, düşünmenin ilk basamağı olarak edebiyata ele alacağız. Sanat ve zanaat arasındaki farka değineceğiz yine düşünce açısından. Ve dilden bahsedeceğiz. Dil felsefesinden Bundan bahsederken Türkçe ezana da değineceğiz. Birçoğunuzun da ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Başlayalım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, sizler de iyisiniz. Ben de iyiyim. Teşekkür Allah ederim hocam. Allah eylesin. Her zaman bahsediyorum, Hı. çok fazla teşekkür Hı. mesajı alıyoruz. Ben de buradan bu mesajlar için ilgi için teşekkür edeyim e, izleyenlerimize değerli izleyenlerimize. Aynı zamanda e, televizyona gelenler de oluyor hocam. Hı. Evet geçen gün hafta sonu e, bir hanım geldi, Hı. çok teşekkür etti size selamlarını söyledi. E, buradan da iletmek istedim izliyorum muhtemelen selam olsun buradan Aleyküm. da ona. Başlayalım hocam isterseniz. Evet. Şimdi daha önce insanın geçirdiği beşeri düşünme evrelerinden bahsederken siz e, felsefenin ne zaman ortaya çıktığından da bahsetmiştiniz. E, en başta ilk programlarda bundan bahsetmiştik. Felsefe daha etkili ne zaman oldu? Hı. Buradan başlayalım dilerseniz. Şimdi bizim e, hedefimiz bu programlarla e, akıl çapının genişletilmesidir. Şimdi akıl çapı genişlemeyince daha geniş akıl çapının ürettiği ürünleri bu beşeri bilgisayar almıyor, kuşatamıyor, kapsayamıyor ve okuyamıyor. Dolayısıyla insanlığın bugüne nasıl geldiğini görmemiz gerekiyor ama görmek yetmez, bilmek de yetmez. Bir şey yapmak gerekiyor. O da düşünme işlemidir. Bu düşünme işlemini yapmadığımız sürece, başkasına yapın bunu dediğimiz sürece hiçbir zaman olmayacaktır. Bugün de yine ikinci felsefe dönemi olan bu Rönesans ve sonrasının bir açıdan güzergahını işleyeceğiz bu güzergah çok önemlidir. Çünkü bugünümüzü doğurmuştur. Şimdi bu güzergahtan geçmeyen akıllar yani bugünü algılayamayacak, bugüne ulaşamayacak ve bunun faturası olarak da yani yok olup ayıklanıp gidecektir. Şimdi bugünkü programda üç tane meydan okuma dediğimiz insanlığın bu hale gelmesi için üç tane meydan okuması vardır. Bunlardan söz edeceğiz. Bununla birlikte tabi bu meydan okumaları yapıldığında insanlıkta dinsel düşünme egemen olduğundan bu meydan okuma aslında dinsel düşünmeyedir. Daha önce de ayırmıştık tanrısal düşünme ile dinsel düşünme farklı bir şeydir. Tanrı da farklı bir şeydir, din de farklı bir şeydir. Tanrı, Tanrı'nın kendisinin ürünü iken din insanların formülasyonudur, ürünüdür. Bu nedenle daha önceki programlarda, hemen hemen her programda bir filozofun e, kutsal dışı okuma dediğimiz metotla kutsal metinleri nasıl okuduklarına, nasıl yorumladıklarına dair örnekler vermiştik. Bugün de yine onlardan bir tanesi olan Stefan Zweig'in sanat alanında ve sanat felsefesi açısından onun metodolojisiyle yine bir kutsal metin konusunu nasıl okuduğunu dile getireceğiz. Şimdi tabi bu üç tane meydan okumadan söz ettiğimizde 15. asırda felsefe Yunanistan'dan İtalya'ya geçer. İtalya'da bir iki asır Hatta üç asırda sürer. Buna Rönesans diyoruz. Onun ürettiği hümanizm var, çok önemli. Onun da ürettiği edebiyat ve sanat var. Şimdi İtalya'nın bir özelliği şudur. Bir ara dönem, geçiş dönemi yani müzikte buna ara name derler bu fonksiyonu görür. Çünkü 16. asırdan sonra bu ara dönemin temellerini attığı şeylerin sonuçları 16. asırdan itibaren Kuzey Avrupa'ya geçen felsefe sayesinde olur. Fransa, Almanya, İspanya efendim biraz ve İngiltere. Bunları da dile getireceğiz bu böyledir her aşamayı e, daha önce de anlattık değişik bölgenin insanları e, üretmişlerdir ama şunu bilelim ki her zaman böyle olmuştur hiçbir toplum tümden bunları üretmemiştir hasbel kader onların içinde yaşıyor olan düşünür ve filozoflar tarafından üretilmiştir. O nedenle hiçbir filozofların ürettiği bu gelişmeleri bir topluma mal etmek mümkün değildir. Dolayısıyla bugünkü çağımızın çizgisini de batı toplumuna mal etmek mümkün değildir. Çünkü o batı toplumu bu filozofları kendilerine yabancı gördükleri için ee, öldürmüşlerdir hep zaten bu filozoflar öldürüle öldürüle sonuç almışlardır fakat bir süre sonra yani filozoflar hep halk için toplum ya da insanlık için genel anlamda çalışmışlardır ama hep insanlar tarafından öldürülmüşlerdir neden öldürülmüşlerdir çünkü çoğunlukta olan halk kitlesi adam tabakasıdır. Milyonlarca insan bir tarafta bambaşka bir kaya gibi kütle. E birkaç kişi çıkmış ondan ileride farklı. Onları öldürdüler. Fakat bir süre sonra zaman geçtikçe bu filozofların işgal ettiği ve oluşturduğu kafa katmanı avam katmanına ya da ayak tabakasına egemen olmuştur. Şimdi toplumlar için en büyük şanssızlık, kötülük, dezavantaj ve tehlike avam tabakasının kafam kafa tabakasına egemen olmasıdır ki Türkiye bugün bunu yaşıyor. Allah sonumuzu hayretsin o açıdan. Şimdi gelelim bu üç meydan okumaya. Bunlar hümanizmle doğmuştur. Bakın hümanizm işleminden geçmeyen toplumlar insanlaşamıyorlar. Nitekim insanlaşamadılar. Ancak hümanizm eğitiminden ve işleminden geçtikten sonra bugün gıpta ile izlediğimiz ve bizim de almaya çalıştığımız İnsanlık çizgisinin insancıl ve insani hayat tarzını üretmişlerdir. Hümanizm aslında felsefi olarak insanlığın egemenliği demektir. İnsanlığın egemenliği demek o zamana kadar egemen olan, güçlerin, otoritelerin ve aklın egemenliğinin sona ermesi demektir. Şimdi ilk meydan okuma edebiyatla olmuştur. Hakikaten zaman zaman söyledik. Düşünmenin, düşünme işleminin en alt katmanı edebiyattır. Daha sonra sanat demiştiniz hocam. İşte Felsefe edebiyat, ve sonra eğer demişsiniz. edebiyat sanatı üretiyorsa bir hı hı. işe yarıyordur. Ee, çünkü sanat düşünmenin ikinci aşamasıdır, bir üst aşamasıdır. Hı hı. O da felsefeyi üretmek zorundadır. Bu 15. asırda başlayan, 15. asırda başlayan bu Rönesans ve hümanizmle ile ilk olarak edebiyatın çıktığını görüyoruz. Bu edebiyat alanında da Dante en başta gelir. 13. asır. Ondan sonra Petrarca vardır. Yani ondan sonra Boccaccio vardır. Bunlar edebiyat alanında da ilkleri icat edenlerdir. Yani. Ee, Mesela hikaye türü o zaman icat edilmiştir. Roman türü o zaman icat edilmiştir. Ee, şiir daha önce vardı ama o günkü anlamda e, sistematik felsefi düşünme ile şiir üretme de o zaman başlamıştır. Şiir, şimdi bir şeyin e, edebiyat sanat ve felsefe olabilmesi için mutlaka zihinsel işlem olan düşünme yaparak kuramsal bir eser ortaya koymak gerekir. Eğer düşünsel işlem içermiyorsa fikir, mesaj içermiyorsa ve toplumu ileri götürmüyorsa onlar ne edebiyat ne sanat ne de felsefe olarak kabul ediliyor. Şiir hakikaten üstü kapalı anlatım sanatıdır. Bu çok büyük bir düşünme ister. Şimdi bu meydan okuma ilk olarak edebiyatla başladı. Neye meydan okuma? O gün egemen olan dinselliğe ki onun e, temsilcisi ve tekelcisi olan Papalığa karşı idi. Peki ne içindi bu meydan okuma? İnsaniliği e, üretmek e, ve insanlara insanca bir hayat yaşatmak içindi. Şimdi bu açıdan bakınca tabi bu edebiyat, sanat ve felsefe işi dolaylı olarak meydan okumayı ve sonuç almayı dolaylı olarak yapan disiplinlerdir. Doğrudan insanlara sonuçları, sonuçları verme sistemleri değildir. Öncelikle bu düşünme işlemi yaparak akıl çapını genişletme işlemleridir. Akıl çapı genişleyince dar kalan akıl çapı onun içine zaten düşüp yok olmaktadır. Bizde yapılan bir hata budur. Ee, biz çağın akıl çapının ürettiği ürünleri almak ve topluma da empoze etmek istiyoruz ama altında hiçbir felsefi altyapı yoktur. Felsefi altyapı olmayınca da bu sonuçlar tutmuyor. Şimdi benim bir bilgisayarım vardı üniversitede. Ona bir yeni son versiyon program yüklemem gerekiyordu. Programı download note indirirken bilgisayarım bana dedi ki benim hard diskimin RAM ve biti buna müsait değil. Beni değiştirmen gerekir. Yeni bir bilgisayar alman gerekir dedim. Ve onu yükleyemedik, bilgisayarı değiştirdik, otomatik aldı. Şimdi biz de buna da bir örnek vereceğim, Dante ile ilintili Türkçe ezan konusu. Hı hı. Biz de insanımızın akıl çapını genişletmeden daha geniş akıl çapının ürünü olan programları ve dosyaları ona yüklemeye ve okutmaya çalışıyoruz, bu da olmuyor. Dante'nin özelliği, adam şair bir adam. 13. asır, İtalyan. Ama dil filozofu aynı zamanda. Bu kişi Latince o zamanlar papalık tarafından e, kutsal dil olarak kabul ediliyordu. Ve insanlara da bu böyle dayatılıyordu. Fakat bu adam yazdığı şiirlerle Latincenin kutsal dil olmadığını ortaya koydu. Tabi papalar Latince, İncil, Latince yazıldığı için kutsal dil diyerek yani Tanrı'nın dili diyerek kendileri de Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcileri olduğunu iddia ederek bu İncil'i sadece ve sadece papalar e, okuyabilir ve onlar yorumlayabilir ve anlayabilir. Başkası anlayamaz. Bu Dante ilahi Komedya diye eseriyle, şiir eseriyle bunlarla ironik bir şekilde dalga geçerek ve insan aklına makul getirerek mantıklı getirerek ilahi dil olmadığını ortaya koymuştur. Hocam Arapça peki Müslümanlar arasında tamamen bu ilahi da. dil denmiyor ama ilahi dil olarak görülüyor mu? Şimdi ona da geleceğiz tabii. Fakat şurada bir arada bir şeyi tamamlamak gerekiyor. Tabii buyurun. Bu 13. asırda bunun ortaya koyduğu bu paradigma 3 asır sonra sonucunu veriyor ve egemen oluyor. Bakın o üç aradaki 3 asır boyunca bunun üzerinde çok sayıda kafa, düşünür filozof, e, irdeleme yaptı. Ve bu irdelemeyi yaparken, insanlığın akıl çapını oluşturdular. Genişleterek. 16. asırda protestanlığın ortaya çıkmasıyla Luther ve Calvin gibi yine iki e, biri efendim e, yine bunlarda Hristiyan e, teologları e, bunlar protestanlık hareketini başlatarak e, herkesin yani Latincenin kutsal dil olmadığını Tanrı'nın dili olmadığını uygulamaya koydular. Ve böylelikle İncil insanların e, ellerinde dolaşmaya başladı. Ve herkes doğrudan direkt olarak İncil'i okumaya başladım. E, bunlar çok önemlidir. Çünkü e, şimdi, elinizde İncil olmayınca ve hele de sizin dilinizden değilse, o dili bilen, latinceyi bilen kişiler size istediği gibi istediği kendi çıkarına uygun bir şekilde o kutsal kitabı yorumlar. Şunu bilelim ki kutsal kitaplarda zemin e, somut değildir soyuttur ve o nedenle birden çok çok sayıda okuyucunun e, kapasitesine göre farklı yorumlar çıkar kutsal kitaplardan tek yorum çıkarmak mümkün değildir o nedenle zaten bu aydınlanma ile birlikte protestanlıkla birlikte de kurumsal din organize dine de son verilmiştir ve din bireysel yapılmıştır. Devlet eliyle olsun veya kilise gibi papalık ve din adamları din alimleri tarafından olsun hiç kimse kimseye kendi din algısını artık bırakın dayatmayı öğretmeyi bile bırakmıştır. Artık herkes nasıl algılıyorsa anlıyorsa öyle dindar olmak zorundadır, sorumluluğundadır kaydesini getirdiler. Şimdi bu açılardan baktığımız zaman 13. asırda çıkan bu kutsal dil olmadığı aşaması bizde 7 asır sonra ya da 6 asır sonra Önce Osmanlı'da, sonra Türkiye'de e, ibadetlerin ve başta ezanın e, Türkçe okutulmasına geçildi. Kayıtlar, tarihi kayıtlar şunu söylüyor. Aslında ilk Türkçe ezan 1885 yılında 2. Abdülhamit döneminde e, başlatılmıştır. Oradan 46 yıl sonra 1932'de Atatürk zamanında e, dilin, din dilinin Türkçeleştirilmesine geçilmiş ve ilk kez orada da e, Türkçe ezan okunmaya başlamıştır. Fakat 18 yıl sonra gelen Demokrat Parti vasıtasıyla tekrar eski Arapçaya dönülmüştür. Buna tabi biz bilimsel ve felsefi açıdan baktığımız zaman şunu görüyoruz akıl çapları felsefi altyapısı olmadan akıl çapları genişlemeden o orana gelmeden insanlara vereceğiniz yeni şeyler kalıcı olmuyor. Hele de gelişmeyi bir yay gibi yapmaya çalışırsanız, bir yayın bir ucunu bu parmaklarınızla tutup öbürüyle çekerek, zorlayarak çağdaşlaştırmaya ileriye gelişmeye götürmeye çalışırsanız bu kalıcı değildir. Bu parmağınızdan kurtulduğu zaman öbür ucu hızla geriye gidecektir. Eski yerine ulaşacaktır ve bu sefer de oraya tahribat verecektir. Şimdi Türkiye hep böyle yapıyor. Bugün de öyle yapıyor. Çağdaş ekonomik, hukuki, eğitimsel, bilimsel sistemleri almaya çalışıyor ama bunu ihata edecek, kuşatacak, kapsamasını yapacak e, zihinleri, akılları genişletmiyor. Çünkü bu zor iş. Evet. <gülüyor> Bunu da filozoflar yapabilir. Düşünürler yapabilir. Ee, senin bir tane bugünkü çağdaş nitelikte bir tane filozofun yok kardeşim. Hocam hani diyor size mesela Batı'da e, bir şey tepede dayatıyorlar ve insanlar onu kabul ediyor. Onların akıl çapı geniş olduğu için mi daha kolay kabul ediyorlar çağdaş yöndeki adımları? Bunu geçen hafta da anlattım. Tekrar olacak yine. Dayatma yok orada. Yani e, dayatma demek istediğim hani bahsediyorsunuz diyor hocam. E, onlar e, bir şeyi söylüyorlar ve insanlar onu kabul ediyor. E, Şimdi bu dayatma değil. Hiçbir filozof ve bilim insanı dayatmaz. Hı hı. Ortaya koyar. Ortaya koymakla bir kolektif bilinç bulutu oluşur hı. toplumların evet, tamam üzerinde. Hocam, bunu çalıştım. Ve o toplumlar ve bireyler buna Aykırı davranamıyor. Hı hı. Neden davranamıyor? İnsanda bulunan iki psikolojik e, özellikten dolayı e, aykırı davranamıyor. Biri, çağın insanlık ve insanlık düzeyi ve akıl çapı bu olunca e, ona karşı gelen, aykırı davranan kişi animal hayvansal ve vahşi duruma ve evet, çağ dışı duruma düşüyor. İkincisi de bu çağa göre akılsız duruma düşüyor. İnsanlar bu ikisi iki duruma da düşmek istemiyorlar. Filozofların kullandığı aslında silah budur. Şimdi bunu hallettikten sonra hakikaten Kur'an-ı Kerim'e felsefi olarak bakmak lazım. Bilimsel olarak bakmak lazım. Onun içinde tabii çok uğraşmak lazım. Öyle Kur'an'ı açıp okumakla bir ayeti bir başka ayetle anlamaya çalışmakla olmaz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Arapçanın Allah'ın dili olduğuna dair bir ayet yoktur. Olmaz, olamaz, çelişki olur. Çünkü bugünkü tespite göre bilimin sekiz bin çeşit, 8 bin çeşit dil var. Bunlar, bu dillerin hepsini eğer Allah verdiyse, öyle inanıyorsak, bunların bir tanesini seçip ona ayrıcalık ayrımcılık ve ayrıcalık yaparak, e, tanıyarak onu kendi dili yapması mümkün değil. Zaten kendisi ayette söylüyor. "Ve min ayatin Sizin dillerinizin farklı olması Allah'ın varlığının delillerindendir." Dolayısıyla ayrıca da zaten Kur'an'ın Arapça indirilmesinin en önemli sebebi olarak bugünkü muhatap kitlenin Arapça bilmesindendir. Arapça bilmesinin ne önemi var? anlamak için gönderdik e, anlaşılsın diye gönderdik biz bu Kur'an'ın mesajını onu da kendi dilinde anlarsın o nedenle Arapça göndermiştir yani Arapça Allah'ın dili değildir bu hem teolojik olarak Kur'an'a göre böyle hem mantık disiplini ve akıl ilkelerine göre böyledir bunun dışında olması e, mantıksızlıktır ve akılsızlıktır. Ve hatta e, İslam dışılık, Kur'an dışılıktır yani. Şimdi gördük ki bakın 13. asırda bir Dante'nin başlattığı Latince'nin kutsal dil olmaması olmadığı paradigması 3 asır sonra uygulamada egemenliğini kuruyor. Ondan da efendim 16. asır 4 asır sonra bugün tamamen egemenliğini kuruyor. Hala bir dilin Tanrı'nın ilahi ve kutsal dil olduğuna olduğuna inanıyor ve onu aşamamışsa o toplum çağ dışındadır kafasal olarak, zihinsel olarak. Ve sen bu topluma bunun zıddını kanunlarla falan getiremezsin. Bu ee, nedenle ne yapman gerekiyor? Öncelikle toplumun akıl çapını genişletmen gerekiyor. Bunu her zaman söylüyorum. Bu tespittir. Atatürk bunu Türkiye'ye getirdi ve tanıttı. Bu çağdaş düşünmüş biçimi olan akılcı ve bilimsel düşünmeyi. Ama yüz yıl boyunca bu topluma öğretilmedi. Öğretilmediği için de bakın hiçbir alanda aklı, zihni, e, zihniyeti çağdaşlaşmıyor. En son sistem teknolojik aletleri kullanıyor ama kafa hala beş bin, on bin sene öncesinde. O nedenle de görüyoruz bir tane çağdaş icat yapamıyor. Şunu bilelim. Çağın akıl çapına ulaşmayan toplumlardan ve onların akademisyenlerinden bir tane herhangi bir alanda felsefi fikir ve bilimsel bilgi ve teknolojik alet, icat beklemek boşunadır. Zaman harcıyoruz, kaybediyoruz. Yok dördüncü sanayi falan kardeşim başkasının ürettiğini almakla meşgulsün. Sen neden icatla meşgul değilsin ki? Çünkü zor iş. Kolaycı, kestirmeci kişilerin ve toplumların yapabileceği bir iş değildir. Peki bu nereye kadar? Bugün Allah'tan para için satıyorlar da biz o ürünlere sahip oluyoruz. Şu anda satmadıkları da var ve bizde yok. Yarın tümden satmıyorum dese yeni teknolojik gelişmeleri ürünleri nasıl sahip olacağız onlara ve diyecektir de onu yakında da söyleyecektir evet benim toplumumuza tavsiyem şudur çok büyük hata işliyorlar Allah nazarında kendilerini Kur'an'a uydurmaya çalışmıyorlar Kur'an'ı kendilerine uydurmaya çalışıyorlar bu çok yanlış, kötü, adi bir iş yani. Niye yapıyor bunu? Bunu şöyle formüle edebiliriz. Sigortalı kafirlik diye bir formülümüz var. Aslında kesin olarak, sağlam olarak inanmıyor. Çünkü zihinsel olarak onu halletmiş değil. İnanç, iman zihinsel bir ikna olmadır. Zihinsel sorgulama olmadan irdelemeden ikna olmaz, olmak mümkün değil. Ondan sonra da inanmak mümkün değil. Belki varsa ihtimaliyle öbür dünya inanıyor. Biz buna sigortalı kafirlik diyoruz. Bir de bu toplum kafir olmaktan çok korkuyor. Yine buna bağlantılı olarak öbür dünyayı kaybedecek korkusuyla. Hep menfaat. Ama bu dinsizliğin daniskasını yapıyor. Yani kafir olmadan nasıl dinsiz olabilirim onun da sürekli yollarını arıyor. Evet bu da çok önemli bakın. Kafir olmadan dinsiz olmak. Arkadaşlar kendimizi avutur kendimizi kavutuk, kandırırız. Hem bu dünyamızı hem de öbür dünyamızı kaybederiz. Aklımızı başımıza toplayalım. Bir an önce Çağda çağımızın e, realitesine ulaşalım. Şimdi ikinci meydan okuma var. Edebiyattan sonra e, sanatla meydan okumak. Bakın o şiirlerle, hikayelerle, e, edebi eserlerle adamlar e, ne kadar hizmet etmişler insanlığa. Tabii bu filozofların karakterini anlamak çok zor. Hiçbir menfaat beklemeden, kendileri de sonuçlarını görmeden, canlarını verdiler, ömürlerini verdiler kafasal olarak, sonuçta da canlarını verdiler. Neden? Demek böyle insanlar da olabiliyor. Evet. Sanatta dediğimiz zaman mutlaka zihinsel, düşünsel, Kuramsal bir eser olması gerekir. Bu da bizde çok pragmatik e, ve menfaatçi bir ve kendi toplumunu sömürme endeksli referanslı merkezli olarak kullanılır. Şimdi Elinoğlu öyle herkese sanatçı, sanatkar demiyor. Kafasal bir kuram ortaya koymuşsa veya resiminde heykelinde müzik güftesinde toplumu ileri götürecek insanı daha insanileştirecek bir kafasal ürün mesaj yoksa ona sanat demiyor. Nitekim şarkı türkü söyleyene singer diyor. Singer icracı yani. Hı hı. Film, dizi Oyuncularına aktör diyor. Ama müziğin güftesini oluşturan o sözlere, riyazanlara kompozör diyor. Onu sanatçı, sanatkar olarak görüyor. Çünkü orada kafa ürünü var. Allah'ın verdiği doğal organlarla, elle, kolla, ağızla e, yapılan işlere sanat denir. Artist diyor sanatçıya. Artist. artist, Art, sanat, düşünme ürünü olursa. Nitekim bu Rönesans'la birlikte artık sanat alanında kuramlar ortaya konmaya başlanmıştır. Resmin perspektifiyle ilgili, heykelin e, mesaj iletmesiyle ilgili... Ee, nasıl resim ve heykel yapılır, resim ve heykelin anlamı nedir gibi böyle felsefi ne yapmışlardır? Nazariyeler, teoriler ve kuramlar ortaya koymuşlardır. Mimari alanda yeni yeni stiller ortaya koymuşlardır. Barok, gotik diye. O nedenle, Bunların uygulayıcılarına, pratisyenlerine mimar denmiştir ama sanatkar denmemiştir. Mesela bizim mimar Sinan da mimardır. O nedenle insanlığın e, sanat ve mimari e, kuramsal, düşünsel tarihinde yeri yoktur. İyi bir pratisyen uygulamacıdır sadece. Hı. Evet. Hocam kısa bir aramız var. Evet, Önlerden evet. devam edelim. Bekle. Tamam. Çağdaş düşünmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci meydan okuma olarak sanattan bahsediyorduk. Buyurun hocam. Evet. Bu meydan okuma kime karşıydı? Bu çok önemli. Engizisyon Mahkemesi'ni kuran dincilere karşıydı. Şunu bilelim. Dinciler ahiret satarak almak istedikleri mal dünya hayatıdır ve bu dinciler Engizisyon uygulamasında görüldüğü üzere çok menfaatçı olurlar çok gaddar ve zalim olurlar bakın onların yaptığı zulümleri, işkenceleri hiçbir sivil kral ve asker de yapmamıştır bizim ülkede bile bunu gördük Kaç kez askeri darbe oldu bu ülkede ama hiçbiri ülkesini ve milletini bombalamadı. Ama dinci e, hareket bunları da yaptı. O nedenle dinci hareketlerden merhamet beklemesin kimse. Yani bizim ömrümüz bunları izlemekle, okumakla, incelemekle geçti. Tarihte de böyle olmuştur. O nedenle o nedenle bu çağdaş bir iş yapacağımız zaman çağdaş akılcı ve bilimsel düşünmeyle iş yapmak lazım. Bu çağda geçmişin düşünüş biçimi olan dinsel düşünmeyle hiçbir yere varılmaz. Bakın dindarlıkla dinsel düşünmeyi birbirinden ayırmak lazım. Dindar ...her zaman olunur. Bu çağda ve bundan sonra da. Güzel de olabilir. E, dersimiz din dersi olmadığı için kesin söylemiyorum. Felsefe olduğu için. Çünkü disiplinlikler, düzenliktir, temizliktir. Ama bundan sonra... ...dinsel düşünmeyle dindar olmak mümkün değil. Akılcı ve bilimsel düşünmeyle dindar olmak mümkündür müzik mümkündür. Evet. Hocam bir türkü var... Hı. Siz dinletelim istediniz onu tamam. isteyelim yönetmenimizden. Söyleyeyim onu bunu Neydi? dikkatli dinlesinler çünkü bu türkü doğal ve doğa kanunlarını söylüyor. Bunu da uygulamaya bakmak lazım hayatta başarılı olmak için buyursunlar. Öğretmen, gözlerlerin çare ki. değil diyor. Evet, bitti, bitti mi? mi? Bir, bu kadar değildi ki. Baştan alacağım. Var mı devam? İçindesin yaşayacak Evet. Evet. Şimdi ikinci meydan okuma bu e, zulme karşı e, sanatkarlardan gelmiştir. Bunlar da resim, müzik ve heykeldir. O günün e, 15-16. asırdaki ressamlar, mimar, şey heykeltraşlar ve müzisyenler eserlerinde bir meydan okuma mesajları yüklemişlerdir. Tabii bu mesajları yüklemek çok büyük düşünme işlemi gerektiriyor. Bir kere insanların duygularını çok iyi tespit edeceksiniz ve onları da elinizle resme ve heykele yansıtacaksınız. Tabi burada mesela Leonardo da Vinci var ve Michelangelo var. Bunlar aynı zamanda da sanat alanında ilk kuramları yapan kişilerdir. Kuram koyuyorlar ortaya. Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sı niye bu kadar çok değerli? Yoksa Çala kalem de değil yani elle en güzel resmi bile yapsanız o kadar değeri yok. Çünkü mesaj içeriyor ve bu mesajda da meydan okuma ve yeni sanatın teknikleri var. Evet yönetmenimizden de rica edelim. Varsa ekrana da yansıtalım. O lisa tablosunu? bölüm devam edin hocam. Bu Leonardo Devinci aynı zamanda çok büyük doğa gözlemcisi insan gözünün mekanizmasını kendinden öncekilerden çok daha iyi öğrenen biriydi. Ve doğaya egemen oluşun sanatçılara yarattığı bir sorunu açıkça saptamıştı. Yani kafasal iş yapmıştı. Yoksa kuru kuruya resim yapmanın hiçbir değeri yoktur. Yani doğa resmi ise ağaç gibi bir şey, dağ resmi ise bu doğayı birebir tekrardan e, reprodüksiyondur, üretmedir. O nedenle insan resmi çok değerlidir. Çünkü insan resminde e, yüzüne, gözüne, e, bedenine, jest ve mimik hareketleri yerleştiriyorsunuz. O nedenle mesela bizdeki hat dediğimiz sanat e, bu alanda sanat olarak kabul edilmez. Çünkü en alt tarafı harfleri, çizgilerle yazmaktır. Ee, onun içinde bir mesaj yoktur. Bir fikir, ide, nazariye, kuram yoktur. O nedenle kendimizi böyle hat sanatlarıyla kandırmayalım. Yani çağımızın e, resim sanatı piyasasında değeri olan e, düşünsellik içeren eserler vermeye bakalım. Kendi kendimizi avutup Kapalı kapılar arkasında kendi ülkemizin insanını sömürmek için yapmayalım bunları. Neden bizde bizden de her alanda olduğu gibi çağdaş anlamda e, böyle milyonlarca lira değer yapan e, bir resim çıkmıyor? Çünkü kafa boyutu yok. Unutmayın bizim ülkede her işte el kol ve para boyutu vardır. Ağız boyutu da vardır ama kafa boyutu yoktur. Bakın, müzik de M.Ö. 5. asırda Pisagor bizim e, Egelidir. O notaları formüle etmiş ve ilk kez ortaya çıkarmıştır. 500 oradan, efendim, 2000'de buradan 2500 yıl sonra biz Kur'an'ı bile müzikle okumakla ki bunun iznini Allah'tan da almış değiliz. Yani burada telif e, e, hakları e, sorunu da var. E, Allah'ın eserini biz istediğimiz gibi müziğe dökerek okuyoruz. Yani bu nasıl bir Allah inancı, Allah'tan sakınmak e, anlayışıdır? Sen Kur'an'ı müzikle okuduğunda efendim Allah'ı değil Pisagor'u izliyorsun yani Allah onu müzik malzemesi olsun diye göndermedi ki müzik eğlence malzemesidir yani sen Kur'an'ı duygularını tatmin eden güzel Kur'an okuma diye bir safsata ile e, nasıl bu eğlence malzemesi yaparsın Kur'an duygulara hitap için değil ki düşünlere hitap için onun için niye kullanmıyorsun onu yani böyle çok yanlışlar var ben size söyleyeyim, bu kafayla zaten bu dünyayı kaybettik, öbür dünyayı da kaybedilecektir. Şimdi son akşam yemeği resmi var mesela. Yani son akşam yemeği Hazreti İsa'nın asılacağı, çarmıha gerileceği günün bir akşamki e, havarileriyle beraber olan son akşam yemeğini, yiyişlerinin resmini yapmış adam. Ama bugün milyonlarca, yüzlerce milyon dolarlık değerinde. Neden? Neden? Ne zaman yapmış bunu? 15. asırda. Çünkü oradaki insanların yüzlerine her türlü insanın duygusunu yerleştirmiş. Pişmanlık, endişe, korku e, ve bununla da aslında o günkü tiranlara karşı e, papalık engizisyonuna karşı meydan okuyordu. Kim için okuyordu bunu canı pahasına? insanlık için. Mesela Davut heykeli vardır Michelangelo'nun. O da 15. 16. asır kişisi. Michelangelo da ne demektir diye sorun, kimse bilmez. Michel bizim Mikail'dir. Angelo da Encil melektir. Hmm. Mikail melek demektir. Bakın. Evet. Tamamen dinsel isimler. Ama dinsel isimlerle bakın adsanlar nasıl insel insani eserler ortaya koyuyorlar. Çıplak Davut heykeli yapıyor. Hazreti Davut'un heykelini yapıyor. O dönemde çıplak olarak yapıyor. Ve Engizisyon olduğu papalığın egemenlik olduğu, çıplaklığın haram ve yasak olduğu bir zamanda yapıyor. Meydan okuyor. Ne tür meydan? Floransa'da, İtalyanın Floransa'sında yapılıyor bu. Yurttaşlık ideallerinin ve kahramanlığının simgesi olarak yapıyor. Hazreti Davut genç, kendine güvenen, güçlü bir figür olup, Floransa'nın tiranlara karşı direnmesini ifade eder. Bugün onun için gözleri gibi onu korurlar bir şey olmasın diye. Evet, yani bakın insanlık bize bugünü nasıl sundu, nasıl doğurdu. Şimdi biz ne ile meşgulüz arkadaş? Bugün bile Allah'tan tabi bu filozoflar bugün e, bu tür özgürlüğü getirdiler. İfade özgürlüğü, düşünme özgürlüğü. Bundan dolayı artık hayatı risk yok. Ve onlar da hakikaten hakkını veriyor. E, biz neyle meşgulüz? Birbirimizi nasıl sömürürüz? Hangi yolla sömürürüz? El, kol, ağız ne varsa hepsini kullanarak ama kafasal hiçbir şey kullanmayarak birbirimizi sömürüyoruz. Ya bunlardan vazgeçelim. Şimdi bu şövalyelik ruhu diye bir şey var. Bu filozofların sahip oldukları ruhtur. Bu şövalyelik ruhu olmayınca e, bu cesaretler olmuyor. Çünkü şövalyelikte cesaret ve korkusuzluk esastır. O nedenle filozoflar para-toner görevi görür. Para-toner demek insanların üzerine gelecek olan Şimşek, Yıldırım gibi tehlikeleri emip toprağa gömüp insanları e, bu tehlikeden kurtarmaktır. Bunları yapabilmek için para-toner karaktere sahip olmak lazım. Ama eğer ki para döner karaktere sahipsen, kişi ve toplum olarak bunları yapamazsın. Yani paraya ve menfaate göre dönüyorsa o toplumdan bunlar çıkmaz ve bunlar bir toplumda çıkmıyorsa anlayın ki o toplum para döner değil, para döner toplumdur. O zaman da bu para döner e, insanların ürettikleri, icat ettikleri icatları e, alarak e, pahalı pahalı paralarla varlığını sürdürmeye çalışacaksın. Ama para kazanamıyorsun. Neyle karşılayacaksın onu? Allah'tan, atalarımızdan kalan bu arazi, vatan arazisini satarak karşılayacaksın. O da bitecektir. Şimdi Geziyorum bazen yani bir yere giderken çok dikkat ederim her şeye, anlamaya ve anlam yüklemeye çalışırım. Bunu da zaten öğrencilerime öğretiyorum ve öğrencilerim dönem bitince bana gelip teşekkür ediyorlar. Kimi Allah razı olsun diyor, kimi teşekkür ediyor. Ben liberal bir insan olduğum için de kabul ediyorum. Artık diyorlar şeylerde e, metrolarda, metrobüslerde trafik sıkışıklığında bile canımız sıkılmıyor çünkü her gördüğümüz olgu, obje ve olayı anlamlandırmaya başladık ve ona anlam yüklemeye başladık. Şimdi bakın bir çağımızla bizim aramızda bir fark da ki çağ olduğumuzu gösterir. Şu Ramazan iftarlarının e, posterlerinin altına belediye başkanlarının isimlerinin yazılmasıdır bu çok haram bir şey haksız kazanç bir şey iftarı veren belediyedir yani oradaki insanlardan toplanan vergilerdir sen sanki kendi cebinden veriyormuş gibi altına ismini yazıyorsun bu haramdır ey belediye başkanı ve başkanları kimi kandırıyorsun bakın dergi ve gazete çıkarıyor belediyeler hep başkanın kellesi, ismi, resimleri dolu. Ya ben dışarıda yaşadım 10 yıl. Hiçbir belediyenin dergisinde ve gazetesinde bırakın belediye başkanının kellesini, resmini, ismini bile göremezsin. Çünkü o halk ona müsaade etmez ve sahtekarlık, yalancılık, duple kişilik, sahtekarlık sen diyeceksin ki bu para milletin ama kendininmiş gibi harcayacaksın. Biz buna resmi feodalite diyoruz. Çağımız öncesinde feodalite sistemi vardı, derebeylik yani ama o özel bir sistemdi. Toplumunun ve derebeyliğinin gelirini sağlamak derebeyinin göreviydi. Onun için de istediği gibi harcardı. Ama şimdiki de resmi derebeyliklerde geliri halk sağlıyor, harcamayı resmi derebey yapıyor. Kardeşim bunları dünyanın bugünkü insanlık çizgisinin kesiti gördükçe sana hiçbir değer vermiyor ve seni çağ dışı olarak görüyor ve seninle bu topraklar üzerinde bir arada yaşamak istemiyor. Biz İslamofobi diye İslam'a sığınıyoruz. Aslında İslamofobi yok dünyada. Müslümanofobi var. Müslümandan korkuyor. Çünkü sahtekarlığın, gaddarlığın, zulümlüğün kralı Müslümanda. Kur'an'da nerede var bunlar? Onun için İslamofobi yok. Müslümanofobi var. Ey Müslüman! Aklını başına devşir. Bu din senin değil. Bu din herkesin. Sen onu istediğin gibi kullanamazsın kardeşim. Kullanma. Seni mahkemeye vereceğim. Evet. Şimdi gelelim filozofların bu şövalyelik ruhu nereden geliyor? Bir insanın korkusuz olmasının psikoloji filozofları tarafından felsefi analizi şöyledir bir kişi inandığı şeyin kesin doğru olduğuna ve insanlık için faydalı olduğuna kesin inanırsa korkak olmaz. Yani gücü filozofların gücü, cesareti kendi ürettikleri fikirlerinin güçlü oluşuna olan inançlarından gelir. Ve bunlar filantropik insanlar olduğu için yani insan sevgisiyle insanlık, insanı ayıracağız. İnsanlık sevgisiyle dolu olduğu için insanlık uğruna canlarını verebiliyorlar. Var mı sende öyle bir insanlık için canını verecek adam? Bir metrekare arazi için köyde, tarla arazi için ailece Orak, çekik, çapa, kazma, balta ne varsa birbiriyle savaşan, kavga eden insanlar böyle bir ideal için kavga vermiyor. Aslında bu korkaklık karakteridir. Adinin biri, hakikaten şahsiyetsizin biri karısını sokak ortasında dövüyor. Kameralar yakalıyor bunu ve yakalanıyor. Devletin huzuruna çıkıyor. Hesap verecek. İnkar ediyor. Bu mu senin cesaretin? Bu en adi bir karakter. Yakalandığında da hesabını vereceğinde de itiraf etsene. Ülkeyi bombalıyorsun. Bir sürü insan öldürüyorsun. Ve vaazlarında ayet okuyorsun. Var öyle ayet. Ana babanız da olsa şahitlik yaptığınız zaman doğrusunu söyleyin diyeceksin ama mahkemede hepsini inkar edeceksin. Bu karaktersiz, şahsiyetsiz, korkak insanlarla ya bir arada yaşamak ne büyük e, efendim e, şanssızlık. Şimdi vaktimiz yetmeyecek biliyorum ama başlayacağım bunu. Başlayın hocam. Kutsal dışı okuma dediğimiz felsefede bir sistem var. Bu şudur. Kutsal metinleri dahi arkasında tanrı yokmuş gibi, insan söylemiş gibi tanrının otoritesinin baskısından kurtularak bir insan olarak, bir düşünür olarak bu ne demektir, bunun ne demek olduğunu nasıl ortaya çıkarabiliriz diye bütün kutsal metinleri, ilgili ayetlerin, ilk konuların ilgili olduğu bilim dalları ve felsefe disiplinleri ve mantık kuralları ve akıl ilkeleriyle irdeleyip, sorgulayıp okumaktır. Şimdi bu Stefan Zweig bu da Avusturyalı e, bir romancı ama düşün, düşünürdür. Yahudidir. Hı hı. Yahudi olmasının önemi şudur kutsal kitapları iyi bilirler. Bizim Müslümanlar gibi değillerdir. Bizim Müslümanın ilahiyatçısı dahi Kur'an'ı bilmez. Çünkü hiçbir eğitim kademesinde bu ülkede Kur'an'ın baştan sona ama özellikle ınış sırasına göre tercümesi okutulmaz. Kur'an hiç okutulmaz hatta tercümesi. Ya Arapça okunuş biçimleri ya da ikinci basamak tefsire geçilir. Oradan Kur'an tanınmaya çalışılır. Ama bunlar öyle değil. Kutsal kitapları olan Tevrat'ı ve İncil'i çok iyi bilirler. Tabi bizimkilerini de bilirler. Onun için biz Kur'an öyle değildir, böyledir dememizin onlar nazarında hiçbir değeri yok. Çünkü bizde her alanda olduğu gibi ilahiyat alanında da yüzeysel ve sığız. Konuşulan, anlatılan sözlere, bilgilere bakıyoruz. Bir ağacın kabuğunu yalamaktan öteye geçmiyor. Ağacın ...özüne, damarına, iliğine bir türlü zihinsel olarak nüfuz edemiyoruz. Çünkü o zor bir iş. Düşünme ile yapılan bir iş. Ama kabuğu yalamak gözle ve ağızla yapılıyor. O da Allah vergisi. Ama zihinsel, beşeri düşünme işi Allah vergisi değil. O bizim vergimiz. Kim daha çok yaparsa onu, o ona daha çok sahip olur... Onun için icatları bunu daha çok yapanlar yapabiliyor, bizden bir tane çıkmıyor. Allah'ın verdiği akıl doğal, biyolojik akıldır, o da ne ürettiği bellidir. Ama icatları yapan, insani icatları yapan akıl, beşeri akıldır ve bu da beş milyon yıldır düşünürler ve filozoflar sayesinde gıdım gıdım geliştirilmiş, bugünkü düzeye getirilmiştir. Ben onunla bizdeki akıl çapını kıyasladığımda biz bazı konularda 50 bin, mesela resim, heykel ve sanatta 50 bin sene öncesindeyiz. Çünkü ilk resim ve heykel 50 bin sene önce icat edilmiş. Bizde daha düne kadar 50, 50 sene kadar haramdı, yeni helal oldu. Onun için de henüz daha da yapamıyoruz onu. Gerçi bin sene önce de helal olsaydı ne olacaktı? Gene mi yapacaktık? Zor olduğu için gene yapmayacaktık. Şimdi şeyi almış, ol der olur kavramı var. Hı hı, evet. Kutsal kitaplarda. Evet. Yani Tanrı bu evreni nasıl yarattı sorusu. Çünkü kutsal kitaplar, Tevrat ve İncil binlerce sayfa Tanrı'nın evreni yarattığını söyler ama nasıl yarattığını söylemez. O nedenle bu ol der olur e, ibaresinin ne demek olduğunu anlamaya çalışır. Hakikaten bu filozoflar bir kelime üzerinde ömür harcarlar. Mesela gitmek, gelmek, kutsallık, profan nedir bunlar? Bunun üzerinde ömür harcar. Bu ol der olur kelimesi tabiri üzerinde de, kavram üzerinde de böyle ömür harcamış. Filozof diyor ki bu zaten e, antropolojik ve tarihsel bilim olarak tespit ile, ol der olur kavramı antik Mısır'daki Pıtah diye bir tanrı var. İlk onun için kullanılmış bu. Yani o bütün evreni yarattığına inanılırdı onun. O da evreni ol dedi ve oldu şeklinde yarattığını söylerler bu mitolojik, mitos e, eserler. Efendim. Bu da daha sonra Tevrat'ta da İncil'de de işte kutsal kitaplarda da aynen kullanılır. Şimdi bunun felsefesini yaparak diyor ki diyor ki ol deyip olması bir şeyin o kendiliğinden olmasıdır. Tanrı'nın veya başkasının onu yapması değildir. Dolayısıyla ol der olur sözü, Tanrı'yı tembel haşa tabi onların Tanrıları bizim için değil değil, tembel, pısırıp beceriksiz bir Tanrı olduğunu ortaya koymaktır. Dolayısıyla bunu Tanrı için kullanmak e, yersizdir. Ama o günün insanları böyle anlıyordu. böyle algılıyordu. Onların düzeyine indirgenerek böyle anlatılmıştır. Ama bugün insanlık düzeyi akılçabı bilgisi arttı, yükseldi. Dolayısıyla bugün onun e, e, karşı karşıtı olan karşılığı olan izahı bulmamız gerekir. Onun için de uğraşıyorlar, hakikaten kafa yürüyorlar. Evet, vakit doldu. Evet hocam, evet, doldu artık doldu. yeni bir konuya evet, şey geçmeyelim. Evet. evet. Şimdi geçenlerde Kur'an'ın ya da dinin akıl ve mantık dini olmadığı konusu gündeme gelmişti. Herkes tabii içgüdüsel ve dürtüsel olarak evet dedi, hayır dedi. Kardeşim bu çağda içgüdü ve dürtü animal duyguların ürünüdür. Bu çağda bir konuya e, bir hüküm vereceksek, onun ilgili olduğu ilgili olduğu bilim dalı ve felsefe disipliniyle çalışıyoruz. E, Ele alıp hüküm vermek lazım Eğer bir şeye Mantıklı mantıksız Akıllı akılsız diyorsak Mantık disiplininin kuralları Ve aklın ilkeleri Açısından ele almak gerekir Sorun Kaç kişi biliyor mantık kurallarını Aklın ilkelerini Evet şeyimize herhalde şey yaptınız Tahtadaki yazımız Evet hocam ona baktım ha. Onu da okuyalım kapatmadan hı. önce evet. hayatın mikroçiplerle döndüğü çağımızda makrocübbelerle ancak yok olunur evet. diyorsunuz. Evet, bu çağ mikroçip çağdır. Kaporta çağ değildir, motor çağıdır. Çünkü mikroçip motorla üretiliyor, ama çağın en son model motoruyla akıl kafayı üret. Buna bir an önce çıkmaya çalışalım. Evet. evet. Hocam. Böylece noktalayalım. Tamam. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.